Bedir Savaşı Mahi Hepimiz çok mutlu olmuştuk. İşte bu, işte bu ya, buna iman derler kardeşim, iman. Müminlerin cesareti ve Resul'e bağlılığı bizi çok etkilemişti. Ordu harekete geçti tekrar. Biz de arkalarından devam ediyorduk. Bedir kuyularına yaklaştılar. Müşriklerin karargah kurabilecekleri yerdeki tüm kuyuları hızla kapattılar. İyi bir taktik. Savaş sırasında müşrikler susuz kalacaklar. Hava karardı, Resul karargaha çekildi. Otağın içindeki meşale nedeniyle gölgesi otağa vuruyordu. Canım peygamberim. Ellerini açmış, Rabbine yalvarıyordu. Allah'ım. İşte Kureyş bütün kibir ve gururuyla sana meydan okuyarak ve Resulünü yalanlayarak buraya geldi. Allah'ım, bana vadettiğin ettiğin zaferi bekliyorum. Allah'ım, bu sabah onları perişan et, bize yardım et, diyordu. Ilık bir rüzgar ve ardından bir yağmur çisentisi. Herkes uykuya dalmış bile. Arkadaşlarım da çoktan uyumuşlar. Bu bir sekine. Yani Allah'ın kullarının kalbine indirdiği huzur. Yarınki savaşın korkusunu bu uykuyla alıyor Allah sahabenin kalbinden. Ben hiç uyumadım, uyuyamadım. Resulüm de uyumadı. Hep dua ederek geceyi tamamladı. Sabah oldu bile. Sabah namazının ardından askeri düzene sokuyor peygamber birliğini. İki kişinin kendi aralarındaki konuşması bizi hayrete düşürdü. Sence Mekke ordusu kaç kişi diyordu biri diğerine? Bence yüz kişiler. Sence? Bence daha az. Olsa olsa yetmiş. Subhanallah! Bu bir mucize. Müşrikler tam bin kişi oysa. Allah Müslümanlara müşriklerin sayısını az gösteriyor. Bunu onların cesaretini arttırmak için yapıyor. Ve müşrikler de savaş düzenine girdiler. Üç kişi çıktı ortaya müşriklerden ve bizden de üç kişi istediler çarpışmak için. Resul, Kureyş size ciğer parilerini göndermiş. Kalk ya Ali, kalk ya Hamza, kalk ya Ubeyde, diyerek üç yiğidi çağırdı. Allahu Ekber! Ali hasmını öldürdü bile. Hamza'nın hasmı öfkeyle ağzından köpükler saça saça, o kuyuların suyunu ben içeceğim. Size zaferi tattırmayacağım diye bağırıyor. Hamza gayet zakin. Aslan avcısı. İlk kılıç darbesiyle düşürüyor adamı. Adam ahdini yerine getirmek için kuyuya dalıyor ki su içsin. Hamza buna izin verir mi? İkinci bir darbeyi vurmasıyla kuyunun içine düşüp ölüyor adam. Allahu Ekber. Ama Ubeyde aynı başarıyı gösteremedi. Bacağından yere aldı ve yere düştü. Ali ve Hamza giderek o müşriyi de öldürdü. Allahu Ekber nidalarıyla savaş başladı. Yer gök inliyordu. Allahu Ekber. Toz bulutu olmuştu her yer. At kişnemeleri duyuluyordu. Göz gözü görmüyordu. Kureyş'in askerlerini galeyana getirmek için çaldığı def ve davul seslerini müminlerin Allahu Ekber nidaları bastırıyordu. Resul savaş meydanında askerler arasında sağa sola koşuyordu. Gür sesiyle, kesin ve açık ifadelerle Allah vaat etti, şu topluluk mağlup olacak ve arkalarını dönüp kaçacaklar diye bağırıyordu. Genişliği yerler ve gökler kadar olan cennetlere koşun diye nida ediyordu. Hele Resul, Cibril atının dizginlerini tutarak geldi. Allah yardımını indirdi. Beş bin melek aranızda deyince askerler hepten galeyana geldi. Ben ve arkadaşlarım hayretler içerisinde izliyorduk savaşı. Bir kafa düşüyordu ya da bir el. Ama ortada görünen kimse yoktu. Müşrikleri öldürenler olsa olsa Cibril'in askerleriydi. Allahu Ekber! Bu bir mucizeydi. Müminlerin bu ilk cihadı bir cesaret ve kahramanlık destanıydı. Yardımcısı Allah olan bir savaşta mağlup olunur mu hiç? Müşrikler bir anda kaçışmaya başladılar. Bu onlar için büyük bir hezimetti. 70 ölü ve 70 esir bıraktılar geride. Müslümanlara en büyük zulümleri yapan Ebu Cehil, Ümeyye bin Halef gibi küfrün önderleri de vardı ölenler arasında. Artık ateşin önderleriydi onlar. Mekke yenilgi haberini aldığında orada olup hallerini görmeyi çok isterdim. İki kişi atına binerek savaş yerinden uzaklaştı. Yanımızdan hızla geçtiler. Bunlar Medine'ye müjdeyi götüren haberciler olmalıydı. Biz de hemen toparlanarak yola çıktık. Ordu Medine'ye varmadan orada olmalı ve onları karşılamalıydık. Yol boyu hiç konuşmadık. Sadece koştuk. Hiç yorulmuyorduk. Mola vermeden sadece Medine'ye doğru ilerliyorduk. Yoksa bize de yardıma gelen birkaç melek mi vardı? Nihayet vardık. Medine, Bedir yoluna doğru akın etmişti. Herkes sevinç ve neşe içerisindeydi. Tekbirler getirip zafer nasip ettiği için Allah'a hamdler ediliyordu. Arkadaşlarım ve ben bu kalabalık grubun arasına dağılmıştık. Onlarla beraber coşuyor, heyecana kapılıyorduk. Ve ordu göründü. Nebi en önde olmak üzere yiğitler birer birer geliyordu. Çocuklar olarak biz yine en önlere sızmış, Resul'e yaklaşmayı başarmıştık. Gülümsedi. Atının üzerinden her birimizin başını okşuyarak selam verip geçti. Sanki bana tepenin ardından bizi izlediğinizi biliyorum der gibiydi. Bu savaş Bedir kuyularının yanında gerçekleştiği için Bedir Savaşı olarak anıldı. Zaferin mutluluğunu yaşarken bir de tuttuğumuz oruçların ardından bayram mutluluğunu hediye etti Rabbimiz. Ha, unutmadan, bozduğumuz oruç için kaza tutmamız da söylendi. Bu yazı, Tevhid Dergisi'nin 37. sayısında yayınlanmıştır.